Efendim hepiniz hoş geldiniz, buraya davet edilmek de, size karşı konuşmak da çok heyecan verici. Ben Müslüman mahallesinde kilim satıyorum. 1973 yılından beri ömrümün çoğu Kapal Çarşı ve etrafında geçti. Bizim çarşının cazip olsa da muzip bir mimarisi vardır. Hani çarşıyı gezdiniz, gördünüz, her şey tamam, evinize gideceksiniz. Geldiğiniz kapıya doğru gidiyorsunuz, bir baktınız yanlış kapı. Ters yöne gidiyorsunuz, aynı kapı. Bir daha gidiyor aynı kapı. Eğer ilk denemede çarşıdan çıktınız çıktınız, yoksa esnaf oluyorsunuz, 40 yıl sonra da ben burada çocukken kayboldum diyemiyorsunuz, kapalı çarşının büyüsüne kapıldım diyorsunuz. <gülüyor> Aslında bütün suç ta başında adres sorduğunu satıcı. Size diyor ki, ilerden sağa dön. Sağa diyor, eli solu gösteriyor. Ha, bir de bunların yetenekleri vardır. Size bakın, bir konuyu anlatırken bambaşka bir fikri empoze ederler. İddialı bir şey değil mi? Çok iddialı. Bir konuyu anlatırken bambaşka bir konu. Halbuki... Günlük hayatımızda yaptığımız konuşmaların neredeyse tamamı anlattığımızdan başka bir konuyu anlatır. Sıklıkla konuştuğumuzun anlamı bile yoktur. Bunu bilmeden yapıyorsak dostluk, bilerek yapıyorsak evlilik. <gülüyor> Geniş kitleleri yönlendirmek için yapıyorsak reklam veya propaganda. Eğer biz sustuktan sonra insanlar bizi hala dinlemeye devam ediyorlarsa sanat olur. <gülüyor> Efendim dünyanın bütün kilimleri, sadece Anadolu kilimleri, bütün kilimleri yüzlerce, belki de binlerce yıldır aynı kelimeleri kullanılır. Aynı kelimeleri. Her eski kilim içinde anonun bir tasarım gücünü barındırır. İnsanlar da tartışır. Dokumacı sanatçı mıdır, zanaatkar mıdır? Ta ki şizofren bir kilim sus diyene kadar. <gülüyor> Ordu'nun bir köyünde 1960'larda 70'lerde kız dokunmuş babası namaz kılsın diye. Ama babası da alnını sürmeden kız Nirva Nirvana'ya ulaşmış. Bakın. Buna da anonim demeniz için, kızın kaynanası olmanız lazım. <gülüyor> Vincent van Gogh <gülüyor> veya gırtlak kanseri yapmayan bir telaffuzla, Vincent van Gogh. Erkek olarak değil de kız olarak Anadolu'nun herhangi bir köyünde doğsaydı, Boal üzerine yağlı boya mı çalışacaktı? <gülüyor> Kim bilir belki de Vincent van Gogh Anadolu'da doğmuştur. <gülüyor> belki de şu tepenin ardında van Gogh'un sol kulağı vardır. <gülüyor> Motifler hepsi geleneksel renkler. Ha şimdi aramızdan biri diyebilir ki efendim ben van Gogh'un bütün eserlerini kendilerini gördüm yakından gördüm. Ben bunda Van Gogh'u göremiyorum. Var mı efendim? Ya cesaret eden yok. Ama in <gülüyor> <gülüyor> internetten izleyip de der ya bunda ne abi ne anla bunda Van Gogh nerede yani güzel de yerden göğe kadar hak veririm. Aynı sebepten ben de haklıyım. Karşıt görüşte olsak bile aynı sebepten. Çünkü bırakın bu kilimi Vincent Van Gogh hayattayken. Kendi tablolarında bile kimse Vincent van Gogh'u göremiyordu. Tam tersi, Van Gogh'un tam tersine Hollandalı bir ressam. Daha doğrusu grafiker. Moritz Cornelius Escher. Bu ismi duymasanız da grafiklerin sağda sola bir kitap kapağında mutlaka görmüşsünüzdür. En çok sevdiği şey yaptığı desenlerin Arka planda o desenin bir kopyasını veya karşılığını veya başka bir desen oluşturması. Şimdi bu kilimde eşeri görmek için biraz eşelememiz gerekiyor. Bakın şu sağdaki siyah desen. Bundan dört tane aynı kareye sığdırdığınız zaman ortadaki boş alan aynı deseni veriyor. Kilim bununla döşediğinizde arka plan kilimin bir kopyasını yapıyor. Arka plan, ön plan oyunları Anadolu kilimlerinde Anonim. Binlercesi var, çok güzelleri var. Ama burada eşeri ağlatacak bir renk oyunu var. Bakın. Desenle renk arasında frekansları aynı. Ama şöyle, yüzde otuzluk bir kayma var. Bu yüzde otuzluk kayma çok basit bir hareket. Aslında kilimde hiç olmayan enine panelleri görmenizi sağlıyor. Eşer'de var olmayan renk faktörü şimdi bu anlattıklarım geometri fizik bundan hep saasını bir yalan ben bu kilimi bunun için beğendim de aldım bütün anlattıklarımı da kilimi gördükten sonra buldum yani <gülüyor> yani geometriyle fizikle sanat olmuyor. Şimdi ben dükkânda kilimlere böyle sanatçıların isimlerini veriyorum. Van Gogh, Escher, Franz Kafka, Emil Zola. Bir gün merak ettim. Bir müşteri geldi. Bir çift. Bunlar da zevk tavanında para yok. <gülüyor> Kilimleri açıyorum. Dedim, birini söylemedim. Yani dedim bunun adında siz bilin. Her şey aynı şeyi algılamak zorunda ya, değil ya. Ya adam belki o ressamı tanımıyor bile. Adam şu kilime baktı, baktı, ezildi, büzüldü. Ben de bekliyorum yani, aynısını söylemesi istiyorum. Clay, Paul Clay dedi. Adama kilim bedava verecektim. Arkadaşım tuttu Şimdi Her müşteri efendim bunun gibi değil Siz şimdi bütün bunlar gelin çarşıda müşteriyi anlatın kadın geliyor vitrine Vitrindeki kilimin kırmızı zeminlisini 20 santim genişini Ve bordürlisini istiyorum Kocası da orada arkasına saklamış Yarısını veririm diyor Efendim çarşıyı gezen müşterilerin %99'u cep telefonlarına uyacak halı kilim aradıklarının farkında değiller. Bunlar da zaten üretiliyor. Avrupa'da tasarlanıyor, Çin'de dokunuyor. Her marka ve modele uygun halı kilim istemediğim kadar, istediğim zaman alırım. Satışta garanti, para ödemene gerek yok. Benim hedeflediğim %1 de beyninin sağ lobunda sol lobunda çok iyi kullanan küresel pazarlama ağına kapılmamış, kendi tarzını yaşayan <gülüyor> efendim onlarda da ya para yok <gülüyor> ama 160 lira 200 lira verip buraya geliyorlar o da ayrı konu <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Yani bir gölün önünde durmuşum, elimde bir tas yoğurt. Şimdi ben burada ben ben diye anlatıyorum ama biz aslında dört kişilik bir ekibiz. Ben grubun sadece solistiyim. Ak sakalımdan dolayı herkes beni postun şeyhi zannediyor. Bizde fikir kimden çıkmışsa o an patron odur. Kimlerinde bir iş varsa o işin patronu da odur. Her de zaten <gülüyor> 2-3 yıl önce 2012 yılında birden benim balataları sıyırıp Arkadaşlarım buna önce anlayış ondan sonra peşimden uyum göstermesiyle başladı <gülüyor> Dükkana müşteri geldiğinde bana bir kilim böyle tarif ettiğinde Ben de o kilime her yerde var bende yok diyordum <gülüyor> Kaçarsa ben kurtuluyordum kalırsa o <gülüyor> Artık istediğim beğendiğim kilimi açıyordum hiç malını da satmaya çalışmıyorum. Havadan, sudan, sanattan, sepetten, edebiyat, hani bakmayın böyle resim edebiyat çok da yani anladığımdan değil, hoşuma gidiyor o kadar. Ama müşteri artık kilime odaklanamıyordu. <gülüyor> Efendim bir sanat eseri, bir kilim, gerçekten içinde sanatsal bir değer varsa kendi konuşur. Yeter ki ona odaklanıp kafanızdaki anlam bulmaya çalışmayın. Zamanla artık pazarlık yapmayı da bıraktık. Şimdi bu muhabbetin üstüne, işte sen istiyorsun dış verecek 100 dolar yani, olmuyor. <gülüyor> pazarlık yapmak isteyene kartımı veriyordum. Yediye kadar açıyız. Derken bir gün arkadaşım Erkan gitti. Bu Kobra sergisi vardı. Deneysel sanatın bin günü. Onun kataloğuyla geldi. Bir baktım aynı bizim kilimler. Vitrine koyduk. Ondan sonra gitti Claude Monet'in kitabıyla geldi. Ben de Escher'in Van kitaplarını aldım. Vitrindeki kilim hangi ressamın hangi resmine benziyorsa onu koyuyorduk. Müşteri ön yargılıydı. Biz de ön yargıya oynuyorduk. Pozitif ön yargıya. Daha sonra şöyle bir broşür yazdım. Ben broşür diyorum, müşteriler kitap diyor. Dünyanın en çok satan kilim kitabı. Hayır, broşürü bedava veriyorum. Broşür, broşür kilim satıyor. Daha baskıya vermeden, printerdan aldığım çıktıyla üç tane kilim sattım. Otomatiğe bağlamıştım. Müşteri geliyor, ya bir türünü al diyorum, sana bir ev vereyim, dolaşıyor geliyor veya dükkanda malları açıyorum, veriyorum kitabı, fiyatlar etikette hepimiz çıkıyoruz dükkandan, müşteri dükkanda eğleniyor. Karar verdiğinde bizi çağırıyor. <gülüyor> Rıfat kilimi paketliyor, Erkan parayı alıyor. Ben de kapatlı fincandan falına bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, sürem doldu, bağlıyım. Zamanla bütün bilim adamlarını, sanatçıların falan ilgisini topladık. Böyle bayağı şenlik oldu. İnsanlar artık e, bir ressam kilimini ödemek için resim yapıyor. Bir opera sanatçı dükkanımızda %10'unu ödemek için La söylüyor. Dışarıda bir grafiker bizim 10 dakika bizim logomuzu, 1 saat bizim logomuzu tartışıyor. Birinden alfabenin kökenini dinliyorum. Sevgililer bizim vitrimizin önünde resim çektiriyordu. Şimdi bu 3 yıllık sürecin, özür dilerim biraz uzattım, 3 yıllık sürecin ekonomik bir değerlendirmesini yapalım. Grafikte görüldüğü gibi, Parametreler birbirine uygun. Efendim, şaka yapmıyorum. Bu gördüğünüz, Ekvadorlu ressam heykel heykeltıraş Carla Aguilar Robalino'nun bizden aldığı kilim yapmak için yaptığı dörtlemeden bir tanesi. Eğer işler kötü gitseydi buraya istatistikle gelirdim. <gülüyor> Şimdi gençlerin pek bilmediği bir deyim var ticarette, çırak çıkmak. Bir işe girip ondan parasız çıktığımızda çırak çıktık deriz. Biz esnaf gömleği giymişiz. Ne kadar usta olursak olalım, para kazanırsak kazanalım, biz bu çarşıdan bir gün çırak çıkacağımızı biliriz. Ona göre yaşarız. Ama bu işten çok şükür çırak çıkmadık ve salyangoz satmaktan daha iyi kazandık. Halbuki. Günümüzde Müslüman mahallesinde en iyi satan Şeysal Yangoz. <gülüyor> hani ticaretli bir deyim vardır. Almayanı dövüyorlar. <gülüyor> Bütün dünya pasta büyüdükçe küçülen bir dilimin, biz de sadece kilimin peşindeydik. Şimdilik herkes hayatından memnun. Biz eşya hala biniyoruz, onlar da bindiği dalı kesiyorlar. Efendim, ekmek elden, yoğurt gölden. Hepinize afiyet olsun.